Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oktay Demirci Gül'ün gazeteleriyle karşınızda hoş geldiniz efendim. Stüdyomuza. Hoş bulduk. Günaydın. Çok doğru 21 Ocak. Çok doğru Salı. Çok doğru Sabah. Ve zamanlaması manidar. Çok manidar. Ee, dün burada biraz biz sabah bu saatlerde... Hava çok güzel olacak. 12 derece 13 dereceye çıkacak dedik. Bugün içinde 15 diye duydum ben gelirken. Çıkacak. Daha doğrusu çıktı dün. Ama e, güneş gittikten sonra amacını aşan bir soğukla karşılaştık. Evet. Bu Bilmiyorum. da karasal iklimin özelliği. E, yıllardır Ankara'da biz Akdeniz iklimi yaşıyoruz. Ama son zamanlarda son... bir karasal iklim nedense hakim oldu şehirde. Bunun da zamanlamasının son çok manidar olduğunu vurgulamak isteriz. Gerçekten öyle. Demek Tabii ki paralel meteoroloji. Şaklık. Paralel meteoroloji ve paralel ceket diyorum ben. Çünkü ben biraz şahsi aldım. Aa doğru sevgili Dün e, yayında gündeme getirememiştik. Bugün de konuyu ceket sahibi kişi kendi açtı. E, hoş geldiniz diyorum ilk önce. Çok teşekkür ederim. Ceketiniz Hayek... de geldiniz mi? Ceketimle geldim. E, yetmedi. Paltomla geldim. Çünkü dün e, e, tatlı bir e, gurur ve şey diye bir nefes çekme vardır ya. <gülüyor> diye bir nefes çekme vardır biliyorsun. Bunu iyi ceket sahibi olanlar bilirler. Bilirler. Ne nefesi ya falan diyenler de bir gün ceket aldıklarında durup dururken solunum değişikliği yaşadıklarında sebebi ceket olacak. Gelecekler. Hiç endişe etmesinler. Sağlık belirtisidir. İndirimli fiyatı bile Orta boy bir Avrupa ülkesinin bütçesinde eşit olan ceketiyle Oktay Demirci e, dün geldi. Hepimize gurur, hepimize neşe verdi. Türkiye'ye yaşama umudu verdi. E, ve ben eve döndüğümde biraz ceketin kıskançlığı da olabilir ama şunu fark ettim. Herhalde dirsekleri, yamalı ceketi Türkiye'ye ben getirdim. Yalnız yarım yamalı olduğunu vurgulamak isterim. Yani fark etmiyor. Yok fark eder. E, çünkü ben sordum. Dirsekleri yamalı ceketle dirsekleri yarım ceket arasında fark var mı? Çok ince bir çizgi var dedi bana satıcı hanfend. Ben yıllar önce akademisyen ceketi ismiyle aradım ve zor bulduğum yamalı ceketi. Zaten hani Fahir'in benim yaptığım hemen yapması çok şey değil ama e, Hipster olarak Efendim nasıl diyeyim e, Bir trend trendsetter olarak Senin de bunu yapmış mı Beni ayrıca mutlu etti Çünkü e, Çok teşekkür ederim 55 yaşından sonra Hipster'a dönüşen Oktay Demirci <gülüyor> e, Hepimize hayatla ilgili e, mesajlar veriyor Fahir Bey hoş geldiniz stüdyomuza hoş, hoş bulduk efendim Hoş geldiniz Fahir Bey Hoş bulduk zevkle Biliyorsun Ege Yani şimdi şu senin hemen, 2010 Aldığım bir karar vardı. Ne evet. olursa olsun destekleyeceğim diye ve 4-5 sene kadar uygulamadığını biz biliyoruz yakından. Bunu uygulayamadığını. Bu olayda da ben bir kere daha onu yaşadım ve üzülerek. Ya ben üzülmem benim bir dereceye kadar olur çünkü ceket var. Yani o ceketin te teselli olarak dönebileceğim bir ceket. O bu. ceket, evet. O ceket bir yerde tutuyor insanı ee, <gülüyor> nefesiyle <gülüyor> beraber e, tutan bir ceket var ama yani şey oluyorum Ege ya. Yani. Lütfen yani kıskançlık biliyorsun benim şey lafım vardı. Kıskançlıktan daha zalim olan bir insanı itham kıskançlıkla itham etmektir diye bir boş bir lafım var. Ee, o yüzden lütfen diyoruz ve cekete dönüyoruz. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bugün ceket tiplemesiyle sizlerle beraber olacağım. Çok da bir şey yapmama gerek yok. Yani derler ya ceketimi bıraksam yayın yapar öyle bir şey. Fahir bugüne kadar ilk cansız taklidin bu değildi. Evet daha önce defalarca şömine taklidi yaptım. Şömine taklidi. Ben en çok tabaktaki... <gülüyor> şömine yanındaki raf taklidi. <gülüyor> ben ama en çok yani şöyle ne şömine ne raf en çok tabaktaki haşlanmış sebze taklidlerini beğeniyorum Bay. Üstelik orada yani bir çok kültürlülük de var. Evet. Brokoli doğru. var, patlıcan var, kabak var. Hepsini evet. ayrı ayrı yapıyor. Ayrı, ayrı, ayrı, ayrı, ay evet. Anlıyorsunuz sevgilinçiler hangisi kabak, <gülüyor> hangisi? hangisi brokoli. Ben nereden bileyim falan olma A'dan Z'ye. Wi-Fi ironç taşımayı düşünür müsünüz? Ee, kısmet olursa bu sene yapacağız inşallah. Wi-Fi ironç, Wi-Fi ironç. Çünkü geçen senin projesi maalesef türlü türlü yetersizlikler yüzünden bu sene yayınlanacak. Ha bu sene yayınlanmasını da son derece. Manidar. artık manidar kullanılmıyor lütfen anlamlı. Evet Anlam. o, o vallahi bak e, gündeme getirdiğin iyi oldu. Yani artık ee, manidar kullanılıyor. Başbakanımız ki... gerçekten de Türkiye'nin son zamanlarda yaşadığı manidar krizine resmen böyle bir, bir e, müdahale açıldı. etti. Evet. Zamanlaması anlamlı, anlamlı diyerek başka bir konu <gülüyor> <gülüyor> dedi mi? Evet. Anlamlı. Mi yani. Tabi, artık bundan sonra manidar diye bir şey yok. Anlamlı. Ve Ama... Türkiye rahat bir nefes aldı. Teşekkürler büyük usta. Çünkü Fenerbahçe Başkanı'nın e, biliyorsun e, Yargıtay evet. tarafından kararı onanınca ona, ona, evet. hemen gözler başbakana döndü. Başbakan da Yargıtay'ın kararı onaması böyle bir dönemde onaması anlamlı. Herkes Ama, manidar diyecek diye ağzın içine bakarken anlamlı diyerek gerçekten çağır. de e, bir tokat attı. Ama o, o herhalde bakanlar kurulunda konuşuldu mu ne oldu bilmiyorum da e, ilk başta. Bu biliyorsunuz e, sınavla ilgili şey çıktı ya. Yanlış evet. hesaplandı Hı. şu kadar kişinin evet. genç arkadaşımızın sınavı iptal mi olacak ne olacak falan diye bir açılan bir dava sonucunda. Hı -hı. E, onunla ilgili Milli Eğitim Bakanı açıklama yaparken şey demişti bir gün sonra. E, dava açıldı. Davanın açılması e, 15 gün yani Şubat tatiline çok yakın bir zamanda açıldı. Bunun da zamanlaması manidar demek istemiyorum. Çünkü son günlerde çok moda e, çok popüler oldu ama dikkat etmek lazım diye aslında o... Manidar demeden bir işaret manidar demiş oldu. Bir bir şeydi e, galiba ilk Bakanlar o, Kurulu kararlı alındı. Karar alındı yani. evet, ya da kurulda. bir sohbet ortamında. Büyük ihtimalle orada da yani manidar demek istiyorum diyemeyeceğim insanlar gülüyor artık ne diyeceğimi bilemedim orada laf diye artık anlamlı diyelim. Bakanlar Kurulu toplantısında kurabiye falan geliyor mu masaya? Yok gerek yok diyorlarmış ama sonra böyle şeyler bisküviler gelince haşır haşır diyorlar. Ya bak mesela Milli Güvenlik Kurulu toplantısının o meşhur videosu şeyi görüntüsü vardır ya. Kuru pastalı. Bir, Kuru pastalı. Hiç daha toplantı başlamadan böyle herkes durur böyle bir, bir şey vardır. Orada yok. Orada yok mu? Ha. Hayır, orada, orada yok evi, mu? içme yok doğru. Orada. Doğru. orada Masa bil... cillop gibi üstünde sadece bir çiçek var. Uzak şey mi acaba pastaneye olmayabilir oraya yakın yere ya. Ya bilmiyorum da herhalde bir anlaşmalı yerleri vardır ya. O... Bir kadın yapıyormuş galiba bütün pastaları. Öyle mi? Yani kuru hastaları falan çok da güzel gibi geliyor. Çünkü genelde bakacak olursan böyle... Demek ki eski, eski video, depo depo video olabilir yani, de bakanlar... Yani millet böyle bir şey da... var sanki böyle bıyıkların kenarında hafif böyle ufak e, kurabiye kırıntıları kurabiye. yani ha, evet. o işte kuru pasta kırıntıları var gibi duruyor bilmiyorum. Belki Ama... ikramlar hazır bekletiliyordur fotoğraftan sonra ikramlar geliyordur masaya. Çünkü koca masa o kadar masaya da gerek yok. İkram olmayacaksa. E tabii yani herkese böyle bir şey olsa Ama daha rahat ortamda daha şey çok büyük masaya hakikaten ama hani, orada şey abi, şar, şar. çalışırken herkes not tutuyor şey oluyor kimsenin birbirine değmemesi lazım. Çık kadar, kolunu şu çizgiyi geçme falan diye tartışma oluyor 15 metre genişliği 4 metre. Masif ve de. Ve çok de. büyük bir masa ama. Evet, Hakikaten, çok büyük masa. Hakikaten. Milli Güvenlik Kurulu mu? Bakanlar Kurulu mu? Aynı masa olabilir. Şimdi Bir bilmiyoruz. de ortası Yok boş olan ya. masa var. Toplantının Aa, ismini biliyoruz da. Bir de ortası boş masa var. Ortası boş masa ne? Açık büfe için mi o? Yok ya. masa Herkesin önünde masa var da orta boş. Ortaya da şey yapmayalım diye... Gerek yok abi oraya kim oturacak diye zaten. Herhalde... orada masaları birleştirmişler. Masa, yani. masa oraya özel günlerde mesela son, son bakanlar kurulu toplantısında bakanlar başbakanı taklitini yapıyorlarmış. Ortaya <gülüyor> geçip o yüzden boş bırakmışlar orayı. Olabilir. Sonra abi. da Sevinç Pastanesi'ne gidiyorlarmış. <gülüyor> o zaman e, madem öyle biraz da dış mihraklardan haberlere bakalım ne dersin? Buyurun efendim. NASA ne gönderdi? NASA bize mi? Is ya da U'yu. E ee, uy, e, uluslararası uy, uzay istasyonu evet. e, ya da e, ıs ıs diye bilinen uluslararası, uzay, uzay istasyonu, istasyonu. İstasyon. ne evet. gönderdi bir hayvan gönderdi maymun ha. mu Sekiz cam dolusu bir hayvan gönderdi. Sekiz cam bir dur cama girecek kadar bir hayvan cam, cam. cama girmek cam, ne demek cama cama cama gireriz diye bizim şeyimiz vardı. Danaya girdiklerine inanıyorsun <gülüyor> insanların cama girdiklerine Cam, cam dedi böyle kavanoz gibi bir şey ya. Ha kavanoz o o zaman <gülüyor> e, kelebek mi? Yo belki parçalayıp öyle girdi. İpek gönderdim. böceği mi? Ben ilkokulda yetiştiriyordum. Çok güzeldi. Evet ya. Ben de yetiştiriyordum ya. Herhalde tamam, sen tut... ilkokulda fasulye ve ipek böcekçiliği onların hiçbiri tutmadı yay çiftliğimin de. <gülüyor> Sonra hepimiz gittik bambaşka dallara gittik. Ben de halıcılık ya. Nasıl tutmadı ya ben uçurdum kelebek uçurdum ben. Eline koluna sağlık o uçurduğu <gülüyor> kelebekler sayesinde bugün donumuza kadar ipek yiyoruz. Hala o, gelirler sağ elimi öperler benim. Maalesef şey oğlu içinde dururken kaynatmak gerekiyor ipek böcekçiliğinin acı tarafı o. Acı tarafı en acısı da bu vahşeti şey yapıyor. Öbür olan. türlüsüne biz e, yanak, koza, yanak, yanak koza yanak koza deriz. deriz. Ve kelebeğin rüyası da deriz. Neye gitmiş olabilir? 8 cam kavanozda. Görecek mi ne göndermiş? Cam kavanoz başına 100 hayvan düşüyor. Cam kavanoz başına düşüyor. bir sinek, bir tane hayvan var ya, karınca mı? Karınca evet. Bak. isteyince nasıl bak nasıl bir yapıyorum isteyince. En sıkıcı hayvan. Ne, en sıkıcı saçmalama Ne hani? yapsınlar onları kafa kafa tokuşturup dövüştürsünler. Evet, resmen ırkçılık yapıyorsun şu anda. Evet ya, bir kavanoza 100 karınca sığıyor ve sen onu böyle yok ettin ya. Elini tersiyle şöyle B2'den aşağıya yanlışlıkla kavanozu devirdim. Yanlış bir şey değil. olmaz ki kavun şeye, karıncaya. Tut tut tut yürü oradan. Can batan vardır bir şey vardır yine. O karıncaların uzaydaki hareketlerini inceleyen bilim insanları demiş ki madem demişler biz böyle şey. Okey demiş kine. Şey gönder, İşe gönderemiyoruz gene, Güzel kullan şu Türkçe şey. artık yani her hafta her hafta demiş kine. Kimse açıklamaya ya. yapıyorsa demiş kine. Yerleşmiş yanlışlar işte bizim dilimize. Yerçekimsiz ortamda nasıl faaliyet gösterecekler onlara bakacağız demişler. Sapık mıyız biz ya? Bunlar mesela çocuklar şey NASA yaparlar. Etrafında boş, böyle boş. bir şey yaparlar. Ha şimdi de yakalıp bakalım ne yapacak o zaman. Boş biraz. Nasıl boş? Nasıl? Karınca da ucuz. O da bir gerçek. Yani en ucuz. Topla topla koy kavanoza Bir de şey hayvan tamam mı? Asil hayvan aslında baktığın zaman. Öyle şimdi başka türlü bir şey göndersen. Bunu mu yaptın falan der. Karıncaya kimsenin gıkı çıkmaz. Bugün ilkokuldan tut. En tepeye masaya kadar olan her yerde karınca bunların var ya böyle bir şey var düz ee, işte akvaryum gibi de ince akvaryum ha, gibi evet, yani böyle oradan şeyden, görüyoruz kesitten görüyoruz ben şeyi hatırlıyorum ya bu üniversitede öğrenci evimizde bir sabah uyandık ev arkadaşlarımızdan bir tanesi kireç gibi bir suratla bizi karşıladı gece vakti bu kanallardan birinde bir karınca belgeseli seyretmiş etkilenmiş mi? ben hayatımda bu kadar musibet bir hayvan görmedim diyor. Ne Biz de onun anlattıklarını dinliyoruz da işte kar önceler bunlar sürü halinde hmm. örümceye dalaş Çekirgeye dalaş böyle bir de e, mantık olarak şey yapıyorlar. Biz ilk 3000'imiz kendimizi feda ediyoruz öbür gelen 3000 niyesin falan diyerek. Böyle bir girdikleri yeri dağıtan adamlar olarak nasıl tiksinmişti. Herhalde onun anlattıkları da bende bir önyargı oluşturdu karıncaya karşı. Tabi bilinçaltı travma ee, ne oldu o arkadaşın sonra bildiğim kadarıyla meczup oldu. Meczup oldu hakikaten şimdi böyle ağaçlar Amerika'ya yerleşti değil mi? Kaçtı gitti. <gülüyor> Abi ben bir belgeseli yapana bakarım belgesel mi, mi diye bide doktora mi? O kadar yani. Doktora <gülüyor> ilmi, doğru. Belgesel, belgesel dediğin şey de abi böyle hayvanı sana öyle bir gösterir ki tiksinirsin. Aynı hayvanı öyle bir gösterir ki Oktay Bey bakış açısı olursunuz ya. Bakış açısı mı diyorsunuz? Bakış açısı mı? O Bak dediğiniz bakış Bak açısı doğru, mı? Doğru ben bu kadar niye uzun konuştum? Bakış açısı. Yani <gülüyor> düşününce mesela koca kurbağa Evet. zıpla git kardeşim karıncadan kaç kaçabilirsen falan diyorsun ama Kaça biri mi? geliyor öbürü geliyor oradan ısır buradan ısır şey yap falan filan etrafında yiyorlar vallahi yiyorlar üstelik de baya da lezzetli yiyorlar insanın iştahı geliyor yani o yüzden karıncadan korkarım arkadaş vallahi uzay istasyonu yalandan korkmam karıncadan korktuğum bir kadar şey gibi yani atıyorum yarın öbür gün o uzay istasyonuna bir ziyaretçiler gelse ziyaretçiler dedim evrenden misafirlerimiz gelse visitors yani... mu? visitors Vejetarsiler gelse oraya ilk gelecek sağda solda haşaratla bunu böyle şey mi yapacaklar böyle çak oraya basıp istasyonu <gülüyor> da baslı böyle kırıntıları da şey yapıyoruz. limon koyuyoruz ortaya ama yine de fayda etmiyor limon da şey yapmıyor ya bir limon hiç fayda karınca tek çözüm karınca karıncaya tek çözüm karınca yiyen mi? Yo o da bir yere var, kadar yer o, abi. bir takım ilaçlar var onlarla şey yapıyorsun tavuk <gülüyor> Tavuk tavuk iyi tavuk yers tavuk, tavuk ne yiyor? ne yiyor karınca yiyor karınca karınca da karınca yiyor o zaman çok teşekkür ediyorum ee... bir hayvan haberimiz daha var onu da o zaman az sonra bakalım. Modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar. Buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor. <gülüyor> dış mihraklara devam ediyor muyuz yoksa yoksa iç mihraklardan başka haberler vereceğim iç mihraklardan buyur ver i̇ç hayvan mi... haberleriyle devam edeceğiz ama hayvan haberlerimiz biraz dursun hayvan haberlerini çünkü zaman mefhumundan bağımsız olarak istediğimiz zaman verebiliriz Bülent Ersoy'un show programı Bülent Ersoy e, e, show bitti Maalesef bitti. Ee, Azalarak sonra... bitti. Çünkü o program ilk önce Bülent Ersoy, yıl... İzzet oldu sonra <gülüyor> Çünkü Türkiye'de Bülent Ersoy hayranları kadar İzzet Yıldızhan hayranları, hayranları da var. Oktay mesela beni bir pazar aramıştı. Abi İzzet, İzzet çıkmıyor mu bu hafta diye. Evet. Ve ben öyle anlamadım. bir şok olmuştuk ilk İzzet çıkmadı. E, azalarak gitti. Bülent Ersoy dönderdin. Doğru ilk olarak karşımız İzzet Yıldızhan Bülent Ersoy Şov olarak çıkmıştı. Hatta Sonra, Oktay protestoya başladı. İzzet o programa dönene kadar. Seyretmeyeceğim sakallarımı diye. Sakallarımı uzatacağım diye. 3 gün falan sürdü. Sonra çok batıyor abi ya falan dedi. Kestim onu da bir yere kadar diye. Yani olsun Oktay ama sen demokratik, bana mı demokratik Sonra bir tepkini gösterdin. 3-4 yani evet, gün, şey. gün ben şey yaptım da kimse şey yapmadı. En yapmadım. son şimdi şöyle oluyormuş. Neden bitti diyenler. Ya neden bitti böyle bayağı Yiyecek haldır kostüm mü haldır. Kalmış? Vallahi kostüm şu adamı giymek istiyor. Vallahi giyecek kostüm giydirecek kostümcü kalmamış. Çünkü 17 haftada 10 tane kostümcü değiştirilmiş, 6 tane de şoför değiştirilmiş. Ee... Yemiş mi acaba şoförü? Şoför nerede? <gülüyor> yani yani bilemiyoruz. Ee, onun ötesinde de en son e, tuba ikinciyi çıkarmak istemiş yapımcı. O şeyin tokatladığı çocuk var ya. Onun şeyi tuttu. Ahı. ahu tuttu. Vallahi nasıl nasıl içten ah ettiyse adam yani evet o vardı ya ya kuaförde ha, mi evet esnaf şeyde mi konfeksiyonda mı çalışan bir fotoğraf çeken bir çocuk vardı tamam doğru doğru Telefonu kırmışlardı programda değil gerçek hayatta ünlü gerçek sayıda... gördüm diye fotoğrafını, fotoğrafını aynen, çekmişti hem telefonu kırmıştı hem de tokatlamıştı hızlı koşup hmm. bir de hızlı koşup yani ters Hızlı koşup tokatlaması yemisinden daha şey olabilir i̇şte yani. İşte onu böyle herkes cüssesine Olkuş. bakarak şey zannediyor. Ay çok atik değildir falan diye düşünüyor. Halbüste hiç Halsi. alakası yok. Timsah yani... gibi yani timsah da yerde falan Yok. Yani yavaş tim... zannedersin Şimdi ama. Başka hani hayvanlara benzetmek istemiyorum yani şey olacak mesela. Yani benzetme de, de hata olmaz zaten. hata olmaz. Mesela iri cüsseli bir hayvan söyle bana. Yüz sesleri hipopotam. Sahte hipopotam. Nasıl hızlıdır, nasıl, nasıl kıvraktır hızlıdır. var ya evet. Oktay. Uhu, ya da mesela uhu. bir kuşa göre 10 metre şeydir de koşması gerekir de hipopotam için mesela kolunu uzatsa evet. alı verir oradan. Alır verir yani 10 metre. Hiç, Atık acımasın. olmasına da gerek yok yani hipopotamın. Ben bir saçma yani. konuşayım da. Hipopotam hortumuyla şey yapar. <gülüyor> Bak nasıl iyi güzel bir adam. Çünkü bunların belli <gülüyor> dişleri için avlandığını Hepimiz gayetliyiz. Maalesef, maalesef, maalesef biliyoruz. Maalesef biliyoruz. Bülent Ersoy, Tuba ikinci çıkınca bir de delikanlı mı söylemiş? Ee, biraz da detona söylemiş. Hani ben söyleyeyim biraz delikanlım ne diyen olursa. Kalbim duraksız. <gülüyor> Mesela bu, bunun en doğru söyleniş hali Aynen. budur. Hı -hı. Ses verdiği gibi düşündüm. Ses verdim Bahri. size. Tuba İkinci bunu böyle söyleyemeyince demiş ben bir daha yapmayayım. yapmıyorum Sen yapıyorsun artık. yaparsın. Hayır ben bırakıyorum programı. O Hayır, yüzden de biz... bitti ya ben de öyle bir şey bu bağlantıyı ağr, kuramadım. ağır şeyli ağır konuşmalı. İşte Bülent Ersoy diyor ki siz kovmadınız ben yapmıyorum diyor. Siz kovmadınız ben kovuldum demiş. Ondan sonra. Efendim demişler. Ee, yapımcı da diyor ki ay delirdik artık bu bu nasıl böyle bu, bu halde çalışılmaz diye. Bu arada bölüm başına Bülent Ersoy parantez içinde 35.000 TL alıyordu. Parantezi kapatıyor. Vallahi Bülent Ersoy'un programının bitmesine herhalde en çok e, siyasetçiler Üzülmüştür çünkü bir gündem değiştirme Vallahi, makinesi olarak ne zaman böyle işler için içine çıkılması geldiğinde çok, bir kostüm. Çıtayı çok yükseltmişti. Türkiye başka bir şey konuşmuyordu üç gün. Evet yani çıtalar çok yükselmişti artık maalesef e, yapacak da bir şey kalmadı. Televizyon dünyasında şov dünyasında gelinebilecek en üst seviyede bırakıldı bence zirvedeyken. Zirvedeyken bırakıldı ben de özellikle İzzet Yıldızan e, programdan ayrıldıktan sonra biliyorsunuz küskünler kanadında olacaktım. Evet biliyorum. zaten zayıf bir kanat olarak devam ettim. Ama ondan sonra yani müzmin bir Bülent Ersoy şov, şov izleyicisi şey. değilim ama... ...2-3 e, kere programda birilerini azarladığını gördüm ben Bülent Ersoy'un. Ne oldu yani şey diyeceğim hani normalde... Yani orkestra, orkestrasından bir adama salak dediğini mesela ben gördüm. Yaşı itibariyle olsa hani genelde şey, şey denir hani Allah Allah Bülent Ersoy e, acaba hani... Şimdi bunda teşbite de hata olmaz da böyle hani genel bir kanı vardır ya hani menopoza girmiş bir, bir, bir, bir hanımefendi. biraz asapları bozuk. Asapları mu? bozuk. Ol, acaba o mu falan diyecekler herhalde Bülent Ersoy'da da. Ya şimdi herkesi sen ev gibi düşünüyorsun. Ev gibi, Hayır, gibi düşünüyorsun. Bazıları da hoştan e, sinirli yapıda olabiliyor. Asa, asa, asa abi ediyorsun. E tabii o ekrandan ben evde korkuyorsam Bülent Ersoy şimdi Yakın, bana da bağıracak he. diye. O yakınlarındaki nasıl şey Bir şey yakını yani. çıkarmıyor mu? Yani niye böyle Bülent Ersoy ee, bir şey dese? Bir derdi var mı diye i̇şte, soran yok. E evet belki de o kendisini dışarıya çocuklar nasıl böyle vurur? İşte hoyraçça yaramazlık yapar şey yapar. O kendini ifade etme yöntemidir. Bir yardım çağrısıdır belki aslında. Belki bir yardım çağrısı. Bülent Ersoy bir yardım istiyor ama kimse bir yardım etmiyor yani. Bülent Hanım iyi de çevresi kötü. Çok. Hiç Niye yol yol taşı elin altına sokan yok demek Onu bir top değerli toplayan o da İzzet vardı o da insanların o da kendi uzaklaştırdı. İzzet Yıldızhan son umudumuzdu. Ay bizim program şu Hell anda Pass şeye dönmedi İzzet mi? Her şeye olmadı. dair diye bir program var televizyonda. Her şeye dair mi? Bu jesim falan her sundu. Her şey dahil mi? Her şey dair. Her şeye dair, her şeye dahil. <gülüyor> <gülüyor> Her şey dahil de bir program var. Magazin programı mı? Aynı onun onda gibiyiz şu anda çok iyi hissediyorum ya. Aa bu... ben biliyorum onu masada oturuyorlar. Masada oturuyorlar böyle garga. Ama çevresinde kimse kalmadı tabii. Ben o... de hatırladım masada oturuyorlar deyince Vallahi siz? billahi ya ona döndürdük. Böyle çevresinde oturuyorlar değil mi Bu şey <gülüyor> ne bu siyaset analizcileri gibi magazin analizi magazin yapılıyor. Magazin analizi yapılıyor falan filan. Ama biraz zayıf da yapılıyor. işte bizim gibi yapılıyor böyle. Ama etrafında kimse kalmadı. Herkesi götürdü galiba ilk. Geçmiş olsun diyelim. Büyük geçmiş olsun Bülent Ersoy'a. Sonuçta öyle ya da böyle divadır kendisi. Divadır hakikaten Kaç de. tane diva? Türkiye'nin divalarını say deseler kimse böyle bir elin parmağı kadar diva yok. Kaç tane böyle magazin dünyasını hallaç pamuğu gibi ya, atacak adam. haftada bir atabilecek birisi var. Yani yani işte bugün bakıyoruz kelebek Milliyet Cadde falan ekler ne orada oyuncular orada çıkış şey, daha böyle şey. böyle bir şey işte oyuncular oyuncular oyuncular restorandan çıkarken yakalandı Bülent Ersoy restoranın içinde restoranın bütün menüsünü bize ben yerken yakalandı mesela bir şey olmuştu değil mi ya şu kadar porsiyon et yiyendi falan et yemiş ya. biriyle beraber değil ya mi ya da bir buçuk kilo mı et yemiş muazzam mı beraber muydu? miydi valla birisi çok iyi Yoksa... yedim falan diyordu da siz esas bilanter soy görün demişti o böyle he, 400 gramlık eti yiyen birisine siz şey bu üç porsiyon o Aydoğan da... mıydı o Aydoğan galiba. yanlış Aydan burada et yemeyen isimlere de et yiyormuş şeyi şey yapıştırmayalım yani masumiyet karinesi e, kapsamında o da, da dikkat edin karine diye canını yiyin söz aşkıntına e, beste Selçuk Tekay. <gülüyor> Beraber yürüdük biz bu yollarda <gülüyor> kimdir? <gülüyor> Bravo. Beraber yürüdük biz bu yollarda ile ilgili. Dün e, Selçuk Tekay'ın ben de telifimi istiyorum dediğini konuşmuştuk. O ben de isteyeceğim. Bugün aşkın tuna çıktı. Bana ödeme yapılmıştı dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla. Dün de burada izinliydim. Ama biz almıştık. de burada söylemiştik yani. Esas evet. hak aşkın tuna'nındır çünkü besteden çok güfte ön planda. Evet. Biri evet. bir besteyle söylenmiyor çünkü. Sözler tekrar. Ama yok gene de şey olur. yani. Olsun, yani öyle plan, bile... telif dünyasında öyle plan, arka plan yok. parçalarını o zaman söz ve güfte, şey, beste güfte diye ikiye ayırmaya çalışıyorsun. En çok ihtiyacı olduğu şey de ya. Yani. Türkiye'nin birlik beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu dönemde beste ile güfteyi ayırmak olacak şey değil. Kimsenin Doğru. haddi değildir ben ve anlamlıdır için, yani. Ben telif için parti genel merkezine müracaat ettim ve 2002 yılında... Yanlış duymadınız. 2002 yılında telifimi aldım. Selçuk Tekay o dönem telif talep etmemiş olabilir demiş bir Aşkın şey Tuna. Yalnız telif... Aşkın Tuna da zayıf zamanda gitmiş. Ve yani 2002 2002'de... yılında daha iktidarda değildi. Şey. Biraz bekleyeceksin. Biraz böyle bir şey olacak. Bu durumda Aşkın Tuna yerinde mi olmak istersiniz? Selçuk Tekay yerinde mi olmak ben istersiniz? Ben Tekaycıyım. Neden dersen? Tekaycıyım Becide... ya da Tunacıyım değil. Kimin <gülüyor> yerinde olmak istersiniz? Benim sorum o. Ben Bak, iyi düşün diyenim. Hakikaten bir risk kaldı ama zayıf zamanda AK Parti'nin ilk kurulduğu senede alınan 3-5 kuruş telifle şimdiki zamana e, alınan telif Hüseyin, doğru, şu anda doğru zamanlı bekliyor. Tabii tabii. Hüseyin, tabi, tabi. Hüseyin Çelik'in açıklaması zaman. var bu konuyla ilgili olarak. Yani ben şimdi bir Çünkü bir, bir sonraki seçim ne olacağı belli değil. Tam zamanı. <gülüyor> Şöyle dedi Hüseyin Çelik, o kadar para acıyoruz biz seçim şeylerini. Tabii öyle bir şey ödemek gerekiyorsa onu da öderiz yani. Nedir Aa, ki? Bu, bununla ilgili açıklama sordular mı bu soruyu? Hüseyin Çelik gerekli açıklamayı yaptı. Vallahi bravo Tekay'a. Vallahi Tekay bu bu durumda onda da böyle güzel zaten gazeteleri yakında gülümseyen yüzüyle, gülümseyen gözler, parıldayan saçlarla çıkacak. Tek ay. Aşkın Tuna nasıl çıkıp... Aşkın diye bundan adattı. sonra ben bilmiyorum yani. <gülüyor> <üzüldüm> ya. <gülüyor> Erken davrandık zaman. Bu tehlik bir kereye da ayırma yok da, yoksa böyle... Yani aylık... Anlaşmaya bağlı efendim. Aylık alsam mesela ben böyle ayda... Böyle. Anlaşmaya bağlı şey olursa sürekli alıyorsun. Meslek birliklerine üye sanatçı olursan hmm. e, sürekli ara ara sana ödeme yapıyorlar. Ama parti genel merkezine giderek doğrudan bireysel hak nasıl talep etti onu bilmiyorum. Tabii. Onu bilemiyoruz tabii. Yani ama Selçuk Tekay örneğinin takipçisi olacağız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Duysunlar. Bir happy birthday kutlamasıyla e, sizlerle beraber olalım. Eee gecikmiş de olsa Kapatalım Tekran mı ışıkları. Mı? Ee, happy birthday. Bu... Hasta gelmeyecekse ben bu Hasta geç kardeşim yani burada Asla şu an. Yap. Pasta Zaten yoksa kusura bakmasınlar. Kimseli baksın ben de söylemem o zamanca, ben de sanki saf mıyım yani. Zaten Öyle mumumuz bayılıyor. da yok. Mumumuz da yok. Pasta da yok. Ya ben ne anladım o zaman doğum ne gününden yani. Var bir maytap maytap bir şey olsaydı. E, Michelle Obama'nın doğum günüydü. 50. Aa, yaş doğru. doğum günüydü. Aa, Kutlamadık. Allah ya. da bizim cezamızı versin. Ne diyelim? Ama ee... bizi de küstürdü Michelle Obama. Doğru. Küstü. Niye küstük? Hatırlamıyorum da. Davet etmedi abi. Ha, doğru. Sonra bizi, da, yani herkese küsmemiz lazım. Hiçbir yere davet edilmiyoruz. Ya ondan da değil. Yani gelen, davet edilen tanıdıklarımız var. Onlara da şey diye davetiye gitti. Bilmiyor musunuz? Yemeğinizi yiyip gelin falan diye. Yo, Ama danslı manslı diskoluymuş galiba. Tabii canım. Beyoncé'den tut. Bir de sürpriz doğum günü partisi yapılıyor da bunu da bir tane. Valla yani yani katılanlar, Beyoncé, Stevie Wonder, Paul McCartney, Taçsiz Kral, Pele, e, Nadia Comaneci ne bu? Jennifer Hudson, Hillary Bill Clinton çifti falan filan. Bir de girişte cep telefonunu topluyorlar. Ben şey bozuluyor mu bozulmuyor mu onu merak ediyorum. Bill Clinton, Hillary Clinton eski başkan, eski şeyine geliyor, yerine geliyor. Eski evine ne eski yaptınız? Eski evine, ne yaptınız evine geliyor. Yerleri Marley'e <gülüyor> yaptırdık. Yani işte hem yani Marley'e yaptırmışız bir de kapıda şey oluyor. Başka ben tuvetin tele... yerini biliyorum falan hmm. diye mi her telefonunu alıyorlar bilmem ne falan ne bu ya? Ne ne oluyoruz abi demiş Bill Clinton. Ne oluyoruz demiş ya? Bu odada ne anıları var diyormuş yani. Bill Clinton. Hilleri böyle ters bakmış. Orada çünkü biraz içince Bill Clinton şey gevşemiş ya. yani. Aldım bunda. Herkes... Yani her odasına girmesine izin yok benim bildiğim. Bill Clinton da mı giremiyor? Şu an, şu anda Eski giremiyor. başkanlar giremiyor mu? Üst kata kukalar koymuş ya Obama, Barack Obama. Ya kukalar koysunlar. Kuka kukalar... koymuş girmesi ve kaygan zemin yazmış. Sanki temizlik yapılıyor gibi. Hiç ışık yanmayan yerde. Ben Saçma. Yani o şey başkanlık şeyi biraz değişmesi lazım ya. Yani böyle çok zor. Yani hakikaten anlıyorum. Bu lojman kültürü zaten başkanlık sarayı hadisesiyle geldi. Zaten zor çıktılar biliyorsun değil mi? Tabii canım. iki ay otelde kaldı Obama. Elektriğini kestiler Beyaz Sarayı'nın şey diye. Çıksın Çıksın, çıksın, <gülüyor> çıksın diye. diye. Doğal gazı kestiler. En son kapısında ateş yakmışlar da koşa koşa kaçmışlar. En son genel elektrik de. faturası 416 dolar. Neden? Neden? Neden? Elektrik sobasıyla asınmış abi. bütün Doğru abi. Odaları, yatak odasını falan Yalnız size Takmış bir şey söyleyeceğim. Lan. Hakikaten elektrik sobasına arkadaşlar dikkat edelim. Böyle can yakıyor, şey <gülüyor> yapıyor. Ben böyle evde hani bebek olduğu için biraz soğuk dönemlerde ya sıcak. Yavrum için yakın. Yavrum diyorum. için gerekirse dünyayı yakarım. Bu elektrik sobası ne ki diye düşünenlere şöyle söyleyeyim çocuğu bir kat daha fazla giydirirseniz daha hesaplı. Daha olur. hesaplı, daha uygun şeyler var diyoruz. Ama tabii ki helal olsun. Hadi. Çünkü çocuğun yediği helal, yaktığı helal, iyiydi. Haram. Fırın yaktı, çocuğun yaktığı helal de senin çok seb geçerli sebebi var. Bizim Niye <gülüyor> peki sizin bizim fatura geliyor o kadar geldi? <gülüyor> e, siz ne yapıyorsunuz? Çocuk da yok. Yok. Aa belki siz bir iki kere taktık bizde. Ne, bu az tabii. yakıyor zaten. Hiç değil? almayacaksınız. Ben size söyleyeyim. Evine bulaştırmayacaksın şey... arkadaş. Hiç elini sokmayacaksın. Çünkü girerse o yanar. Çünkü zaten bu konulardan gelecek diyenlere kar geli, Oradan başlayayım zaten. Hani kar geliyor, soğuklar geliyor. Şimdi dışarıda görüyorsunuz 10 derece, 12 derece ay bahar geldi. Bu böyle gitmez. Tamırcık tamırcık oldu her yer. Hayır. Bu böyle rüya gitmeyecek. rüya görüldü artık uyanma zamanı. Evet, artık rüyadan uyanma zamanı. Artık bir karabasana mı uyanacağız, neye uyanacağız onu bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde ben sıçra... Ben de gazetenin... Batı'ya yağış bence. gelmiş. Batı'ya yağış güzel gelmiş. Güzel yağmurlar buraya karlar mı? Buraya karlar. Hemen söylüyorum. Tarihler vererek konuşacağım burada. Ağır da konuşacağım. Buyurun. Ee, nerelere geliyor? Beklenen yağış geliyor. Yarın akşam sahil kesimleri yağmurlu. Cuma tamam. günü. Yani bugün günlerden ne? Salı. Salı. He, Cuma günü. Şimdi işte herkes planını yapsın diye şey yapıyorum. Ankara, Bırsa, Kocaeli, Konya ve Erzurum'da ne var? Kar. Kar. Arkadaş kar var diyor Esnafın yüzünü güleceği hafta sonu Evet kar var Kar pazar ve pazartesi İstanbul'da etkili olacak Bizde salı ve çarşamba etkili olacak Önümüzdeki hafta Evet sıcaklıklar kaçer derece azalacak 15'er 80'er şey derece azalacak Hayırlar. Eksi 60'larda Eksi 70'leri göreceğiz Şakala şaka öyle bir sıcaklık yok Tabii ki 8-10 derece kadar Bir düşme olacak o da hepinizin o etkiler bayağı hissedilir o. Bayağı bir hissettirecek yani. iki kat daha giymemize sebep. Ne diyelim? Ne yapalım artık? İşte, i̇çlikler tık. çıksın diyorum. Oktay bir daha hakikaten bir söz ver burada herkesin gözü önünde. Bak yayında. Ne Ege abi? sen de şey yap. Sen o Ben söz veririm ya. Ben söz veririm de toplayacağım ben, ben ülkede bir kampanya başlatacağım. Bu giymesin belli Arkadaşlar ya. Niye ya? Ne alakası var ben ya? Ben sizi içlikle düşününce moralim bozuluyor ya. Vallahi... Sadece içlikle düşünme ya. Valla bizi içlikle düşününce moralim bozuluyorsa ben bundan sadece rahatlarım. <gülüyor> yani <gülüyor> Bizi bir şekilde bazı kıyafetler içinde düşünüp düşünüp değişik duygulara kapılmak ben seni... beni rahatsız eder. Seni abiye sırtı açık bir şeyle Ege sen hoş oluyorsun. Sen de Oktay senin de omuzların güzel yaşıyor. Jennifer Lawrence'a benzerim. Şimdi öyle olunca Ben o en son Kate Blanchett'in kıyafetini çok seviyorum. Fire beni onunla düşün. Tamam ne renkte o ya? Siyah böyle. Siyah. dantelli Ay, böyle. Ay kuğu gibiydi. Çok güzel Böyle sırtıma kadar da dersi... kiloda verdin ya. şey diyeceğim sırtıma kadar açıp içlik giysem nasıl görünür? Allah. bunu biraz kıvırman lazım <gülüyor> ki o tam dekoliteden çıkmasın lastiği. Ha sırta kadar ya. Ha üstte de gir, giyeceğim ben. Sapık üst, sapık üstte şeyler üstte olmaz içlik, öyle. Canım. Üst içlik ve alt içlik olmak üzere içliklerimizi giyiriz. O zaman tutar o. Çünkü dekoliteden çok soğuk yer insan. Tabi. Bir de kayar o elbise bende. Kate, Kate Blanchett falan hep. Almanlarımdan böyle kayarsa içlik onu tutar. O da güzel. Çok iyi oldu. Size bu Türkiye kıyafetlerle düşünmek istemiyorum. O yüzden istersen hayallerimizi güzel bir şarkı eşlik etsin. Ben de sana anlatayım mutfakta fire seni nasıl düşündüğümü. Gel. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar espriler şakalar Bu... Çok teşekkür ederiz Ben Bruce Springsteen'e de son numarasından dolayı Aşk olsun Bruce Springsteen Helal olsun Bruce Springsteen Yani yılların eskitemediği sanatçı Bruce Springsteen Yani şunu mu diyorsun Fahir? Aşk olsun Bruce, helal olsun Springsteen Doğru Vallahi doğru O zaman aynen. Bruce Springsteen Türkiye'nin İzzet Yıldız Hanı'dır. Yeni İzzet Yıldız Yeni İzzet Yıldız Bruce Springsteen'imiz. Bozulabilir ya Bruce Springsteen. Evet ya niye bu yılların yani ayıp değil mi? En hadisesinden biliyorsunuz. Doğru. Yani o yüzden. Evet evet evet. evet, evet. Hiçbirini kimseye kimseyle kıyaslamayın. Bruce Springsteen de beni İzzet Yıldız anla karşılaştırmayın. Ben kendim bir ayrı bir kulvar yaratmaya çalışıyorum demiş. Tabii. Ki haklı. Haklı da haklı. 60'lardan günümüze 70'lerden bugünlere. What is it? İzzet Yıldız diye sormuş attım. Evet e, bu saatte bu kulak. <gülüyor> bu <mı>? kulak. <gülüyor> Ay lütfen yeni saatimizde hiç tadımızı kaçırmayacak. Dünya ülke... Ben şey bir haber vereyim. Yani bizi e, gururlandıracak ama yaklaşık 30-40 saniye e, neşe verecek bir şey vereyim. Bir o liste. olsun Oktay. Dünya listelerini... Dünya listelerinde dünya ülkelerini, bir numara. Dünya ülkelerini ha. bir listeleyin. Ha. En tepeye Türkiye koyun. Türkiye'yi koyun. Ne, hangi konuda? İşte hangi konu olduğunu soracağım. Biraz da ipucu vereceğim. Tamam benzin mi? 6.9 pound. 6.9 pound. Kişi başına pound. düşen ağırlık bu. Yanlış anlaşılmasın. 6.9 pound. E, e, pound deyince şeylere gitmesi 6.9 pound. Onu Hemen... bir kiloya çevirsene Oktay. Çevireyim. 6. Gönder. 7 çarpı. 3.5 kilo falan. 0.45 diye düşün. 0.45 0.50 diye düşün. Sen öyle 3, 3 Üzü, kiloya yakın. Yani 3.3 300. Ee, ekmek hem, tüketimi. Hemen altında İrlanda var. Hemen altında İrlanda. Polis'te de. Ay İrlandalılar, İrlandalılar da. İrlandalılar da pek ekmek yemez. Ekmek Son, yemez. Sonra United Kingdom. United Kingdom. That's nice. Sonra. Çay. Rusya. Sonra Fas diye gidiyor. Fas çay diyor, çay. Çay. Çaymış. Ve Oğla. ve hakikaten hatta şöyle söyleyeyim. Çay <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Son programımıza saklasaydım bu eski. Evet. Şu anda şu anda ülke sıralaması değişmeye başlıyor. Değişmeye tıkır tıkır ve düşüyor. Türkiye'nin düşüşü onda, engellenemiyor. 15 çok manidar gerçekten. Ben İrlandalıların bu, bu kadar çay şey içtiğini bilmiyorum. Şimdi İngilizlerin bir 5 çayı var tamam. Ama Maslar, İngilizler hadi, onlar İngilizler de... şeyden almıştır affedersin de. Bizim gibi çay meraklı. İrlandalıdan de. almıştır biz de hep görüyoruz. Meğersem onlar İrlanda asıllı İngilizler olmasın mı? <Gülüyor> Programı. Hayır ikinci sessizlik, <gülüyor> üçüncü sessizlikle başka bir şey yapman lazım. Tamam peki. Ya yapımcıyla konuşacağım? <gülüyor> yapımcıyla konuşacağım, ya bu böyle olmayacak. Üçüncü yani. sessizlikte ben canlı yayında kendimi doğrayacağım. Jileti çıkardım cüzdanla. <gülüyor> Resmen Türkiye'den rol alıyorsun Fire ya. Ya estağfurullah ya olur mu canım? Şurada 3 kilo biraz çok geldi bana ya kişi başı. Aman kilosu ne Oktay biz kaşık kaşık koyuyoruz her akşam düşün sizin evde çay demlenmiyor mu? Gerçi sizin evde demlenmiyor değil mi? Onu Biz bir ara özenmiştik ona ama şey ya. Ben nice evler gördüm yani yemek sonrası hadi güzel bir çay demleyelim diyor. Ama o Biliyor çok güzel adet. bir adet de onu devamlı servis yapacak birisi lazım ona. Abi o bizek ya o bir şey o bir coşku ya. Ben yani. de dükkandan özendim. Aynı güzel o metal kutudaki şeyle karıştırdım falan filan. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İki kere yaptık ikisinde de çok güzel oldu. <gülüyor> ama iki kere yaptık. Yani ama düşün yani Ondan senede sonra kaç şey kere yapacaksın Semaver yani. teknolojisine mi geçsek acaba ya? Yani eğer Aya şey yapmıyorsan dibinde. gerçek çekirdek kahveden e, kahve yapmıyorsan şeyin evde kahve kültürünü çay çok daha nezih bence çok daha klas bir içecek. Yani bu hazır granül kahve ile karşılaştırıldığında tabii, tabii, çok tabii. güzel bir şey ama zahmetli. Hele onu kendi karışımını yapacaksın. Çanım Genel misafire uzun uzun olur. anlatacaksın sıkıcı sıkıcı. Kullan olurum olur mu öyle Biraz şey? filiz koyuyorum biraz da böyle şey koyuyorum. Filiz ama. koyuyorum dedi de marka, marka vermiyoruz egeci, marka vermiyoruz. Çay filizi koyuyorsun ya. başka çay filizi, başka filizi bir şey değil var. ama öyle şey var öyle çay markaları var. Sen... Ha doğru. Kaçak mı desin abi? Kaçak <gülüyor> çay mı koyuyorum desin? Kıbrıs'tan geldi kaçak çay Çok çok kaçak çay ne çayıydı o? Kaçata. <gülüyor> bir de şey şey. Evet. Tamam bu sessizlikten bir tane de Oktay Demirci payını aldı. Ben, ben kullandım. Ege akıvı. sen de hiç payını almıyorsun vallahi nasip etmiyorsun. Ben zaten hastayım. O yüzden öldürücü bir vuruş yapacak e sadece. Ee sen hastasın bakıyorum sürekli olarak burun temiz. Ay bu adam hepimizi bulaştıracak vallahi yemeyim ya da bulaştırdı Oktay. Bulaş. <gülüyor> Blaş, Bakın dikkat ettiyseniz İlk program hakkını üç kere de kullandım. Hemen niye böyle seri komboya bağlayıp mikro taklidi yaptım ya geçen hafta keseli ayva taklidi çok iyi çıkacak. Ondan önce dikkat ettiysen, blash blash diye diye i̇şte, geldi. Bulaşan mikroptaklido. Ha anladım Dünyada tamam. ne kadar çay tüketiliyor? Dünyada Oktay dünyada güzel Türkçe kullan şurada ya, dünyada dünyada ne kadar şey kullanılıyormuş? Neyi kullanılıyormuş? Çay. çay mı? Bir sabah? Bir akşam içiyorlar herhalde onlar. İki, iki fincan mı? İki fincan bu. Ne, ne kadar? İki fincan, bir, bir fincan da polon Brezilya'da mesela fincanmış. Brezilya'da çeşit çeşit şey var adam Hemen var. bakalım Brezilya'ya bakalım. Ben Kaçıncı? Brezilya'da çay içen adam hiç gözümde canlandıramıyorum. Sıcak harareti alıyordum abi. Güney Amerika biraz zayıf bu konuda. De ya gördün mü? A, yani kahvenin Orası memleketinde orada çay içene vatan haini gözüyle bakarlar. Vallahi öyle. Hazınlık resmen ya onlar. Resmen. Valla Venezuela Peru, Kolombiya. Kaçıncı? Brezilya'da 0.038 pound hesap bunu sana bırakıyorum. Vallahi senede bir bardak oda bir yerde ikram etmişler. Onu içmiş adam. Onu hakikaten. da şeye yazmışlar. Yani. Çay içeyim yok. içmeyiz. Ne var? Çay, çay pa. O da dökülmüştü büyük ihtimalle hakikaten de. Çay içilir mi ya? Falan denilden dendiğinde de biliyoruz. Neyiz biz kontest miyiz demiş? Ne oluyor? Esnaf lokantası şeye esnaf arkadaşının yanına gittiği zaman ne ikram ediyorlar? Kahve, mı? Çay. Kahve ha, ve şeker mı? pancarı. Mi? Kaşaşa. Doğru söylüyor. Kaşaşa ile Oktay şey ikram ediyorlar. Ne alırsın? Kaşaşa varsa içeyim diyor. Aa kaşaşağın bitti. Kaşaşa taze Kaşasa. Yaşam. Hayır kaşasa. Tamam canım kaşasa da Türkçe'mizde kaşaşa olarak geçti biliyorsun Evet <gülüyor> tıpkı nörf gibi. <gülüyor> yani... Tape'nin tape olduğuna inanıyorsun da Kaşasa'nın kaşaşa olduğuna niye inanmıyorsun? Değişik konular ve resmen tapelerimizi çözümlenmesine ihti ihtiyaç var. E madem öyle. O durumda. Ben bu adamların tape'lerinin çözülmesini yapmak istemiyorum diye emniyet içinde şey Bu adamları bana getirin 80 saatlik konuşma getirin ama şunların 15 dakikasıyla uğraştırmayın. <Gülüyor> tape Spirelli'nin tape dosyasını kafasına atmış. Hamilin. <Gülüyor> E, kriz mesela. E, kriz mavi o. arkasında mavi vardı ya. Bu böyle çıktı. eğilmiş. Mavisi kırılmış. Bir de çok çirkin oluyor bu sprellinin. Bunu anlayanlar var mı bilmiyorum. O arkası <gülüyor> mavi sprellin. O şeyi düşünecekler Eciklenmiş gözlerine canlı. İşte abi sprellanmış. Önü şeffaf. Ben Ön şeffaf yaprak kullandı. Bak onları da yani. Şimdi şu tepeyi. Çözümlemeye çalışan adamı düşün. <gülüyor> Allah'ım. Allah. Spiral diyor kim diyor. Tamam, o zaman bir de 60 da. diyor. Kim 60 acaba? <gülüyor> tapeler için temiz bir sayfa açalım. Tamam, tamam. yeni tapeler için semiz Temiz bir değil temiz olacak. Baştan alıyoruz. Temiz bir sayfa açalım. Son ki 3 4 başla. Dadaş Piran'a dünyanın... <gülüyor> <gülüyor> Dadaş pirana mı? Dadaş pirana dünyanın en yaşlı piranası olarak 25 yaşına girdim. Hele kardeş hoş mu <gülüyor> dolu mu boş mu Hiç ben Erzurum'da yıllarca şey yaptım, Aa, askerlik yaptım, yıllarca, yıllarca dediğim. Boş <gülüyor> <yaptım>. da <Y'day>. boş. <gülüyor> Ve orada e, ben suya da girdim Erzurum'da. Hangi suya? suya mı girdin? Çimdin yani. Yani evet böyle bir küçük... E ee, şifalı su vardı. Bir evet. küçük Dumlu yakınlarında. Dumlu. Erzurum anasını anlatınca bir değişti işte adamın anlatması değişti şey, şey Suya girdim ben. Hayır, giramadık <gülüyor> suya mı girdik orada Ya, ya tabii. Ben Sonra Mehmet Demirtaş'la göbek atmıştık. <gülüyor> Yüz kadar asker. <gülüyor> ne güzel askerlik anısı. Pardon suya ya. neyle girmiştiniz? Donlu. donla teşekkür ediyorum. Başka sorum yok. 100 tane donlu asker Ve suya giren. Bir kere bile pirana görmedin mi? Hiç görmedim. Ben bilseydim öyle bir dadaş pirana tehlikesi olduğunu. 100 kişi olarak çıktınız mı peki? 100 kişi çıktık. İyi zaman saydınız mı? İçtimada sayıldı. Onu pirana oldu. yedi. Açıklarda da geziyorsa demek ki. Ama bu pirana şey pirana. Bu pirina. Ne? Pirana dadaş ben Türküm bitsin diye bekliyorum. Yok ben, ben şey yapayım dedim. Bakayım belki yani Erzurum türküsü vardır bu Pirana Dadaş Pirana. Yok. Sahip sahipli Pirana. Daha Sa doğrusu ev arkadaşı var bir e, beyefendi. Tabii canım, ee, ev arkadaşı olan mesela biliyorsunuz ki Berksan'ın ev arkadaşını... Kutsi'den. Kutsi olarak hepimiz gayet iyi biliyoruz. Herkes Kutsi'den yola çıkarak bazen. Dükkan, dükkan sahibi Fahir bir sürü isim var zaten şu okuduğum şeyde. <gülüyor> bir de Kutsi diyorsun Berksan diyorsun ya, ya. Ev arkadaşlığı bir dosyasını açınca. Bir de senin açınca... var Fahir. Çok karışıyor ya. Evet doğru Valla. abi doğru. Onları bir başka gün konuşalım. Tapeler için suskunluğumu Lütfen. koruyacağım. Yaşar Kıvanç'ın oğlu Abdurrahman Kıvanç diye bak mesela bir isim var. <gülüyor> Mikrofonun evet. üzerine düştü. Vallahi <gülüyor> değilim. E, dükkan sahibiymiş bu. O dükkanda duruyormuş pirana. Dadaş pirana. Pet shop pir piranası. Pet shop değil. Değil, değil canım. Normal esnaf lokantası. Masif şey. Marangoz. Marangoz <gülüyor> Mar <gülüyor> Marangozlar genelde masiftir. <gülüyor> Usta marangozlar masiftir. Çıraklar <gülüyor> lemine başlarlar. <gülüyor> masif. Babasının adı neydi? Yaşar Bey. Neşer Bey. Yaşar Bey. <gülüyor> Masif Yaşar Bey. Masif Yaşar <gülüyor> Masif Yaşar Bey. Masif Gelmedi mi? <gülüyor> Oğlu Abdurrahman'ın adı. Bana Abdurrahman, <'a> <gülüyor> Abdurrahman Bey'in 25 yaşına girdiğini söylemiş. Daha doğrusu Pirana'nın. Ve pirana doğum günü. Do pirana 25 yaşına girmiş. Neşer doğru. Ve Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmak için şu anda başvurusunu yaptılar. Pirana'nın yalnız adı Usun yok mi? anladığım kadarıyla. Pirana Pirana diye O yüzden diyeyim, duruyoruz. dadaş diye pirana, geçiyor. Pirana Pirana bacaksız. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar Buyursunlar efendim. Esprileriniz, şakalarınız itinayla yerinde değerlendirilir. Sessizlik. <gülüyor> Buna da sessizlikle cevap verdiğimiz iyi oldu o En güzel espri oldu bence. Kendini sı yalnız hissetsin de bir görsün gününü. Görsün gününü. Einstein'ın mektupları çıktı. Ee, kitap olarak çıktı. Tabi yani bunu sanki bir yerde şey değil. Onları bir araya getirmişler. Kitap yapmışlar. Ondan sonra... O zarfları nasıl yaladığını gözümde canlandırıyorum o fotoğraf yüzünden. <gülüyor> Belli. Şöyle dili şuraya kadar... Gerçekten o dilini çıkarma şey var mı? Yoksa o bir Var var. bir e, şey mi? Photoshop var var mı diyorsun? Var. var var. Var var dedi Oktay. Var varsa o zaman gakkak esprisiyle hemen beraber olalım. <gülüyor> <gülüyor> olabilir o da olabilir. Vallahi Fahir içimize sokulmuş bir acal mısın, silsi misin, yılan mısın anlamadım. Paralel <gülüyor> Fahir bence. Vallahi şimdi e, 16 Şubat 1898'de göndereceğim sizi. Göndereceğim dediğim götüreceğim. Eee Züri Çarşamba günü. Tamam. E, sevgili Einstein'ın e, sevgilisine yazdığı mektuptan. Yani başkasının mektubunu okumak herhalde üstünden yüz küsür sene geçince ayıp olmuyor değil mi? Tabii tehliki düşer. Düşer, değil mi? Yani hmm. hani yok canım ben kişisel haklar anlamında başkasının mektubu okunmaz ya. Einstein yani, biraz meraklı görünüyor. Şey ya. yani, Einstein ve sevgili Frollo bunu erot, erotik mi okusam? Yok erotik bir şey yok. Ben bakayım da mektuba yani erotik mi okusam diye. E... Keşke önceden okuyup gelseydin. Evet vallahi, ya hakkı. keşke. Kers bir şey yazar şimdi. Yok yok yazmamıştır. İnşallah yazmamıştır. Einstein'dan böyle bir İnşallah. şey beklemem. Sevgili Fraulein. Size yazma arzum uzun zamandır mektubunuzun yanıtlamadığım için hissettiğim ve eleştiren bakışlarınızdan kaçınmama neden olan suçluluğu sonunda yendi. Nasıl bir cümle bu ya? Valla kallavi, kallavi cümle yani başı sonu. Bir al bir daha okuyorum. Size yazma arzum uzun zamandır mektubunuzu yanıtlamadığım için hissettiğim ve eleştiren bakışlarınızdan kaçınmama neden olan suçluluğu sonunda yendi. <gülüyor> yazma arzum diyor. Diyor bunu diyor. Yendi, falan filan yapmış. Yazamıyorum. Ay işte orada deneylerim var da falanla filanlı konuşmalar. Mahcubiyetle başlıyor yani evet. mektup. Mahcubiyet nesi? nesi? Oktay. Kariinesi. Doğru. Bravo. Fakat şimdi bana kızmakta haklı olsanız da çürük bahaneler arkasına sığınarak daha büyük suç işlemediğim ve dost doğru bağışlanmak ve en kısa zamanda bir cevap istediğim için biraz olsun hakkımı vermelisiniz. Selcum'u iki sefer okuyacaksak bitmez bu mektup. Kız... Ay yazmaz olaydın, Einstein demiş <gülüyor> Fräulein'de. Valla Fräulein'de... Fräulein Nine kim? Fräulein... Milava Fräulein... Fräulein... Maric. <gülüyor> Milava. Milava yani. Karatez içinde... Yok mu parantez, parantez içinde? Oh mektuplar daha önce yayınlanmamış mıydı ya? Yo, yayınlanmıştı. Yayınlanmıştı da Almanca yayınlanmıştı. Ne baya mektuplar değil. falan diye? E, yayınlanmıştı değil mi? Evet. Evet. Tamam. Yalnız Frolain bence çok güzel bir kitap biçimi. Frolain. Hele içmiş içmiş bir ama Frolain diye bağrdın. Kapıyı vurarak gireceksin. Biraları içmiş, şortunu çekmiş, <gülüyor> kıpkırmızı burun. daha ne olsun? Frolain, Sevi Seviyorum Line. Aslında o gerçekten Fräulein'in şeyi O sondaki line'dan geliyor Ne kadar güzel değil mi Oktay sen de sevdin Alman kültüre yıllarca gönderdik seni Yemedik yedirdik İçmedik içirdik Einstein Almancası diye şey vardır ya Seviye Yani Einstein seviyesine A1, sıkmak, A1, A2, A, A, A Öyle gidiyor ondan sonra B1 B2 En tepede Einstein A, A dediğin zaten seviyesi. E E seviyesi Einstein yazılır Einstein okunur Zaten Almanca'da Yazıldığı gibi okunmayan bir dildir böyle bir güzelliği var. Doğru mu acaba o da Bu <gülüyor> <gülüyor> da doğru de... diyecektim. Acaba doğru mu? Valla çok Fıra çok... Fıra diye bir belgesel nasıl ben, ben bir ilk cümlesine bakarım mektubu bir de son cümlesine. Son cümlesine. <gülüyor> Nasılsınız <gülüyor> diye başlamıyor ya. Gerçekten kafası çalışan bir... Nasılsınız, nasılsınız, inşallah sonra burada nasılsınız diye başlayalım. böyle kafasını Son karıştırıcı cümlesi. şeyler yapıyordur. Son cümlesi de bunlar. Einstein'in cümleleri, kalın kalın cümleler. O kadar kolay hemen şey yapılmıyor. Öğrenime devam etmek için buraya dönmek istemeniz beni mutlu etti. Ha, yanıma yamacıma gelmen diyor. İyi ha, diyor yani. O zaman şimdi gerçekten ha. ayıp etmiş ya. Çünkü öğrenim için kalacak yere ihtiyacı varmış Fräulein'in. O, o mektubuna da... cevap Çakal. vermemiş. Tabii geç cevap vermiş. Yurt kurudan şey çıkmamış. Valla... Çabuk gelin kararınızdan pişman olmayacağınızı biliyorum. Seni diyor mutlu edeceğim diyor. Yalnız biz öğrenim görenlere sadece burs vermiyoruz, vermiyoruz. Aynı zamanda mutlu ediyoruz. En önemli çalışmalarımızı en kısa zamanda yetişebileceğinizden eminim. Aa öğrencisi galiba bu. Çünkü çalışmalarımız diyor. Bizim hmm. çalışmalarımız. Geceleri çalışırız demiş. Evet hafriyatçı. Tabii ama öyle ekiş yapmış Einstein'da zamanında. Yine de üzerinde durduğumuz konuları yeniden anlatmak beni çok huzursuz ediyor. <gülüyor> yani yani kendi kendinize konu, çalıştığımız konuları kendi kendinize tekrar yani, edin. Valla evde diyor tekrar et bana diyor beni ve diyor. Ve dersi derste öğrenin diyor aslında. Valla şöyle demiş konuları sadece burada uygun bir şekilde düzenlenmiş ve açıklanmış olarak bulabilirsiniz. Acaba Einstein'ın anlatma tahammülü yok muydu ya? Yok Kendisi yani. anlıyor ve hemen kavruyor ve... Karşısındakinin ya, böyle onun kadar zeki olmamasına şey yapıyor Sinirlenir yapıyormuş. insan Sinirlenir. Yani. Ben biraz öyle bu mektuptan anladığım şey benim oldu. Anlayana Einstein. demiş Einstein. En <gülüyor> sonuna... Cümlemiş. En son cümlesini Fahir. Fräulein. <gülüyor> Uzatmış mı onu? <gülüyor> evet ve gülümseme var. Şöyle göz kırpma. Dil çıkarma vardır. Dilini Gerçekten basar şey, mektuplarını Mektuplarının işte imzasıdır o dilim. P çıkartıyor. harfi yazmış. Nokta Noktalı virgül P şu. Hem göz kırpıp hem dil mi çıkarmış? Göz kırpmalı dil çıkarmalı ki bunu dünyada gerçekleştirebilen tek insan. Tek insan. Yok da. Sesim zaten. Gözlerimi kapatarak nereye kadar kaçabilir? Kaçamaz Einstein'a ve e, Einstein o mektubu abi. buraya getiren Fahir'e teşekkür ediyoruz Estağfurullah bunu e, nereden bulabilirsiniz Teşekkürlerimizi e, sunuyoruz kabul buyurun Türkçe'ye de geçtiği için her yerde bulabilirsiniz Albert diye mi bitirmiş şeyini Mektubunu yoksa Einstein diye mi bitirmiş Benim önemli bunlar ipuçları Ne yazdığından daha önemli bunlar Şey diye bitirmiş ya Albertin Hı. mesela Albertin diye mi bitirmiş Böyle başka bir şey ya böyle. Kesme, kesme i ile Yok yok yani bunlar birbirlerine bir şey diye hitap ediyorlar galiba oradan bir. Hocam ha... mı? Yok. <gülüyor> Herkes çünkü Almanya'da o da O birbirine... suyum diyormuş o da ötekisine hocam diyormuş. Ya vallahi demiş aşktan soğuttun demiş ya vallahi hakikaten aşktan soğuttun demiş ya. Hocam denir mi ya? İnsan sevdiğine hocam der mi? <gülüyor> Sevdiğim kız bana hocam dedi. Ya bu öyle türküler var Oktay. Ben de ya? bu programda küçük bir köşe yapmak istiyorum. <gülüyor> buyurun, buyurun Ege Bey. Bir sağlığına kavuşayım da şu anda zihinsel olarak hazır değilim. Zihinsel yani. mentalite olarak senin de yükselmeni... Amerika'da ben... yapılan bir araştırma... Ya Amerika'da! Vermiş. istiyorum. Sen de her an girebilirsin Ege. Tamam. İstediği şekilde hiç öyle sağlığına kavuşmayı bekleme. Uyku alışkanlığının insanın kalıtsal özelliklerinden kaynaklandığı ortaya konmuş. Kaliforniya ee, Üniversitesi'nde yapılan açıklama yapılan araştırma sonucu. Baban yani, ne kadar uyuyorsa sen de o kadar uyuyorsan. Tabi mesela geç, geç yapma özelliğin varsa o sana genetik olarak aktarılıyor. Yani, hmm. Erken kalkıyorsun mesela sabah kalkıyorsun radyoyu açıyorsun ve uyuyanların da geziyorsun şey açık soracağım. radyoyla. Bizim atalarımızda şey miydi yani şimdi o zaman hepimizi üçümüzü erken kalkma özelliğine sahip olduğumuz için söylüyorum bir şekilde. Atalarımızda mı erkenden kalkıp şey Laf yapıyorum. sokan dinleyicilerimiz var şu anda radyoların başında. Ey, Erken. ya erken kalktığımız kalktığımız saati nereden biliyorsunuz canım diye ben ya de gelme saatimizi biliyorlar. <gülüyor> gelme saatimizi biliyorlar da ama belki erkenden biz kalkıyoruz. Ben saat 5'te ayaktayım. Sonuçta erken geç bir sabah kalkma alışkanlığımız var. Ama, ama bu şey de yaşam ile alakalı. Ben okuldayken 5'te yatıyordum. Ondan Hangidir? sonra da hangi 5'te? Sabah 5'te yatıyordum. Tamam. Okuldayken de, de üniversitedeyken biraz 6'da şey... kalkıyorum. Hiç de ikisinde de çok mutluyum. 5'te yatarken 2'de kalkarken de çok mutluydum. Zaten Genel olarak çok mutlusun bir evini Ege senin için? Çok mutluyum evet. Hayatımı dolu dolu bir teviye mutlu, böyle mutlu, bir şey yaşadın mı yani? Ama hayatının bir döneminde şey dedin mi? Ben gece kuşuyum abi dedin mi? E De onun programı vardı ya zaten. Evet gece kuşunu seyrediyorduk biz o ha, zamanlar. O zamanlar dedim çünkü öyle demiş şey Doktor Louis. Demiş ki kimileri gece kuşu veya sabah insanı olarak tanıtıyor. Gece kuşu dediğin adamın sabahtan işi yoktur yani. O özelliktir bir şey söyleyeceğim şimdi çok sen sabahın 7'sinde kalkacak adamı hiç 3'te 4'te ayakta görüyorsan gerçek gece kuşu odur yani evet bir şey söyleyebilir miyim şimdi doktor Louis dedin ya evet uzun süredir böyle şey değil bir çağrışım şey yaptı da EGS'e Brother senden. Louis Louis'e mi istiyorsun valla onu istiyorum ya var mı eğer varsa valla fire kalp kalbe karşı ben de sabah gelirken başka bir modern talking şarkısını dinledim hatta bizim buraya park ederken Modern Talking ne kadar güzel bir grup ismi Valla biz kıymetini bilmiyoruz Valla modern sabahlarda Modern Talking Modern Talking hakikaten çok güzel bir Almanya'dan grup Almanya'dan çıktık e Şarkıları geldik. biraz dandikti ama <gülüyor> Amacımız e, Modern Talking'e ulaşmaktı Onu da becermiş olduk Nasıl sen, <gülüyor> Nasıl dandikti ya Sen ne diyorsun abi Kaset kaset Modern Talking Kaset kaset Modern Talking Brother Louis var mı ne olur var Hepsi be. var, var Valla var ya çok güzel My you're my heart You're my heart, you're my soul Brother Louis diye Türkçemize geçen <gülüyor> Benim aradığım şarkı bu değildi ama Neydi? Hangisini istiyordun sen? Sen neyi arıyordun? Şeri Sherry mi? Ya şimdi söylemeyeyim, yerini öbür gün bulalım da Herkese bir jest olsun sabahsana Herkese Hadi. jest olsun, onlar da dinledikçe mest olsun O zaman buyursunlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar çok tatlı bir şarkıyla geldik programın sonunda sevgili sanat severler, modern sabahların son dakikaları, salı sabahında güzel bir hava olduğunu hatırlatalım dinleyicilerimizde henüz evden çıkmayanlar varsa 15 derecelik hava sıcaklığı hafta sonuyla beraber böyle güzel bahar günleri geride kalacak. Sokakta işiniz varsa bugün yapın yani tadını çıkarır mı diye getiriyorsun. Valla yani. öyle. Öyle haftaya ha haftaya yapamam. Ha yapamam istesen de yapamam. Oktay e, senin soğuk hava ile ilgili e, herhalde bir başka söz için ekleyeceğin çıkaracağın ekleyeceğim bir şey yok. Altına imzamı atarım. Aynı zamanda şuna eklerim. Ee, bir filmde kaç kez küfredebilir bir adam? Bir adam bir filmde. Ne tip bir film? Hayal gücüyle sınırlı vallahi Valla en son Hocam... önümüzdeki günlerde de çok konuşacağımız şey filmi. Amerika'da hasıl Wolf mı? of Wall Street. Para evet. avcısı diye gösterime girecek Türkiye'de. Oscar ödüllerinde de dalda adaylığı var. Ha, da de dediği Leonardo da dediği gibi de evet, canlandırdığı karakterin 179 boyunca kaç kez küfür etmesi birçok ülkede sansüre neden olabilir? Gırk mı? <gülüyor> Oktay gırk mı? 569 kez küfür etmiş. Ne demiş ama? Yani Silisileli küfür ediyor o zaman. Yani, yani doldura doldura küfür mü? Yani affedersin şimdi gerizekalı da küfür olarak geçebilir. Geri gelir. Pis evet. herif de küfür olarak geçebilir. Affedersin burada söyleyemeyeceğim. Hay ben diye başlayan böyle az dolduran. Az dolduran diye geçer. Yani şu işte Şertek yani o... küfür yerine dın dınını dınını dın dın dın falan gibi bir şey yapıyorsa mesela kısa bir sürede 3 tane. E bozuk bir herifin şeymiş, portresiymiş bu. Yani. Biraz biraz ağzı bozukmuş vallahi. Ama Hesaplamışlar doğru. 20 saniyede bir küfür bir edmiş. küfür çıkıyormuş. Herhalde o zaman borsacı filmiyse böyle Ekrana bakıyor bir şey düşüyor küfür bir şey düşüyor. Onda da saniyelerde çok şey değişiyor evet, Her şeye küfür etse zaten e, Filmi öyle yani yani askerde mi Ben onu merak ettim Belki de öyledir çünkü askerde de olabilir Askerde şey diyorsun. Yo Leonardo yani işte filmde rolde askerlikte mi borsada, geçiyor? Borsa'da komisyoncu diye düşün ya bir adamın, adamın hikayesi Askerlikte bu. olsaydı çok normaldi de yani. Evet borsadır. Çünkü kibar orada... kibar takım elbiselerine adam diye baktığın adam. Yani Allah Komisyoncu. Allah Allah. Gerçi komisyoncu denirsen Askerden, de, askerden yeni gelmiş olabilir mi Askerden gelmiş borsaya girmiş zaten. <gülüyor> tamam o zaman her şey kavuştu yani. <gülüyor> borsaya asker... gelmiş o, her, o kapıdaki güvenlik örgüse falan komutanı sonra içeri giriyormuş. <gülüyor> onlara çok küfür ediyor işte oradan tamam. Askerden gelmiş o zaman Fahir doğru söylüyorsun. Doğru evet. işte askerden gelmiş abi. Neyse ki programın son dakikaları sevgili Ege, Çünkü askerden mi gelmiş gelmemiş mi? Ben şimdi hani bu konuda bir mutabakat sağlandı. Normal vaktimiz olsa bence gelmemiştir. Ece, sen askerlik ben... anlarını anlatıyorsunuz çok güzel. Dunlu mu maceralarını anlatıyorsunuz. Dunlu anınıza anını anlatmış anını anını anını ya. Dunlu, maceraları. Donlu ve dumlu. Evet doğru. O anında çalındı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Az önce Fahir söyledi o yapıda. O da gitti bitti vallahi. Hadi. Hadi. O zaman hesap olmaz. Zor. Kasma olur. <gülüyor> Olsun telefon, telefon da telefonla sevebilimiz Yeni sabah espiriler aşağı Mükemmel bir gün olacak.